Tin suresi mekkede indirilmiş olup 8 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytin hakkı için, Sina Dağı hakkı için, bu emin belde hakkı için ki biz insanı en mükemmel surette yarattık. Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük. Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesnadır. Onlara ise hiç eksilmeyen bir mükafat vardır. Bütün bunlardan sonra ey insan, senin mahşere ve hesaba inanmana hangi engel kalabilir? Allah hakimlerin hakimi değil midir?